Beşikten de hepsi birden zihnine üşüşen bu kadınlar orada birbirlerini rahatsız ediyor, hepsini eşitleyen aynı aşk düzenlemesinin sonunda ufalı veriyorlardı. Bunun üzerine Rudolf da karma karışık mektupları avuç avuç alıp bunları birkaç dakikası elinden sol eline aktararak oyalanıyordu. Sonunda canı sıkıldı, gevşedi. Kutuyu yine dolaba götürürken kendi kendine aman bir sürü palavra dedi. Bu sözler düşüncesini özetliyordu. Çünkü zevkler de tıpkı bir okulun bahçesindeki çocuklar gibi gönlünün üstesinde öylesine tepinmişlerdi ki orada hiçbir yeşillik bitmiyordu artık. Buradan geçenler çocuklardan daha şaşkın oldukları için onlar gibi Orada duvarın üzerine kazılmış bir at olsun bırakmıyorlardı. Kendi kendine hadi bakalım başlayalım dedi. Yazmaya başladı. Emmacığım sana bir şey söyleyeceğim ama yürekli ol bana da kızma. Yaşamını yıkmak istemiyorum. Sonra şöyle düşündü. Alt tarafı onun iyiliği için böyle yapıyorum. Dürüst davranıyorum yani. Yine yazmaya devam etti. Verdiğin kararı iyice ölçüp tarttın mı? Seni nasıl bir uçuruma sürüklediğimin farkında mısın sevgilim? Hayır değil mi? Gelecek mutluluğa inanarak güven içinde çılgın gibi yolunu tutmuş gidiyordun. Ah ne bahtsız ne deli insanlarız biz. Rudolf mektubun burasında şöyle ağır basacak bir bahane bulmak için durakladı. Bütün servetimi yitirdiğimi söylesem ona? yok yok zaten hiçbir şeyi önlemez bu İleride yeniden başlamak gerekir böyle kadınlara insan laf anlatamaz ki düşündü sonra devam etti seni hiç unutmayacağım inan bana sana karşı daima derin bir sevgi besleyeceğim günün birinde er geç bu ateşli duygu azalacaktı kuşkusuz İnsana ilişkin şeylerin yazgısı böyledir zaten birbirimizden bıkacaktık Üstelik kim bilir, belki de senin pişman olduğunu görmek gibi acı bir felaketle karşılaşacak. Bunlara neden olduğum için kendim de pişmanlık duyacaktım. Senin başına gelecek üzüntüleri düşünmek bile beni azap içinde bırakıyor. Emma, beni unut artık. Sanki ne diye tanıdım seni? Niçin bu kadar güzeldin? Ah tanrım, hayır, hayır. Yalnızca kaderi suçla bu yüzden. Kendi kendine işte her zaman için dokunaklı bir söz dedi, yazmaya devam etti. Ah sen o hep rastlanan gelip geçici kadınlardan biri olsaydın, ben de yalnızca bencilliğim yüzünden senin için tehlikeli olmayan bir deney yapmaya kalkışabilirdim. Ama seni hem güzelleştiren hem tasalı bir hale sokan o tatlı coşkunluğun var ya, Bizim gelecekteki durumumuzun nedenli yanlış olduğunu anlamaktan alıkoydu seni güzel kadın. Ben de önceleri düşünmemiştim bunu. Tıpkı zehirli bir ağacın gölgesinde yan gelip yatar gibi bu ulaşılmaz mutluluğun gölgesinde yan gelip yatmış işin sonunun nereye varacağını kestirememiştim. O zaman şöyle düşündü. Belki de cimrilik yüzünden vazgeçtiğimi sanır bu işten. Ama ne önemi var, bitirmek gerek bunu. Sonra mektuba devam etti. İnsanlar acımasızdır. Emma, nerede olursak olalım, peşimizi bırakmayacaklardı. Bizi saygısızca sorularla karşılaşmamız, iftiraya uğramamız, küçümsenmemiz, hakaretlerle karşılaşmamız gerekecekti. Sana hakareta, ha. bense seni bir tahtın üzerine oturtmak isterdim. Zihnimde senin anını bir muska gibi taşıyorum. Çünkü sana yaptığım kötülük yüzünden sürgünün yolunu tutarak cezalandırıyorum kendimi. Evet gidiyorum. Nereye mi? Kendim de bilmiyorum. Deli gibiyim. Hoşçakal. Bana karşı yine iyi davran. Seni yok oluşa sürükleyen, ''Talih sizin anasını yine sakla, emin. Adımı çocuğuna öğret de dualarında beni de ansın.'' İki mumun alevleri titriyordu. Rudolf pencereyi kapatmak için ayağa kalktı. ''Yine yerine oturunca hepsi bu kadar galiba.'' dedi. ''Ha şunu da ekleyeyim de askıntı olmaya kalkmasın bana.'' ''Bu acı satırları okuduğum zaman ben çok uzaklarda olacağım.'' Seni görmek arzusuna yine kapılmamak için hemen kaçıp gitmek istedim çünkü zayıflık göstermeye gelmez ama yine geleceğim. Belki gelecekte baş başa verip eski sevgimizden soğuk kanlılıkla söz ederiz. Hoşça kal. Kendi kendine imzayı nasıl atmalı dedi? He, seni çok seven desem? Ha, hayır. ''Arkadaşın desem mi?'' ''Evet, evet tamam, arkadaşın.'' Mektubu yeni baştan okudu, yazdıklarını beğendi. İçi ezilerek zavallı kadıncağız diye düşündü. Bir kayadan daha duygusuz sanacak beni. Mektubun üstüne bir iki damla gözyaşı da isterdi ama ağlayamam ki, elimde değil. Bunun üzerine bir bardağı su koydu, Parmağını buna batırdı. Yukarıdan iri bir damla akıttı. Mürekkebin üstünde soluk bir leke belirdi. Sonra mektubu mühürlemek için bakındı. Eline vaktiyle Emma'nın kendisine armağan ettiği Amor nekor, gönülde aşk özdeişini taşıyan mühür geçti. Bu duruma pek uymuyor ama adam sende dedi. Bu işi bitirince üst üste 3 pipo içti, sonra gidip yattı. Ertesi gün ancak saat 2’ye doğru uyanabildi, geç yatmıştı çünkü. Bahçıvana bir sepet kayısı toplattı. Mektubu sepetin dibine, asma yapraklarının altına yerleştirdi. Sonra hemen çiftlik yanaşması Girar'ı çağırdı. Al bunu bakayım, bozmadan dökmeden bayan Bovari'nin evine götür dedi. Emma ile mektuplaşmak için bu yöntemi kullanıyor. Mevsimine göre ya meyve ya da av gönderiyordu. Uşağı beni sorarsa geziye çıktı dersin dedi. Sepeti hanımın kendisine ver ha. E, hadi şimdi git bakalım ters bir şey yapma. Jirar yeni ceketini giydi. Kayısıların çevresine mendilini sardı. Çivili hantal kunduralarıyla... Geniş ağır adımlar atarak sakin sakin Yonville yolunu tuttu. Emma Bovary'nin evine ulaştığı zaman genç kadın Felisite ile mutfaktaki masanın üzerinde çamaşırları bohçalıyordu. ''Uşak buyurun'' dedi. ''Bizim Efendi'yi yolladı bunu size.'' Emma'nın yüreği birden hop etti. Bir yandan cebinde bozuk para ararken köylünün yüzüne şaşkın şaşkın bakıyordu. Köylü böyle bir armağanın bir insanı bu kadar şaşırtabileceğine akıl erdiremediğinden genç kadına şaşkın şaşkın bakıyordu. En sonunda çekip gitti. Felisite mutfakta kalmıştı. Emma dayanamadı. Kayısıları götürüyormuş gibi yaparak salona koştu. Sepeti boşalttı. Yaprakları çıkardı, mektubu buldu. Açtı. Sanki arkasında korkunç bir yangın varmış gibi... Korku içinde odasına doğru kaçmaya başladı. Odada şar vardı. Bir şeyler söyledi. Ama sözlerinin hiçbirini en malgılayamadı. Yine çabuk çabuk basamakları çıkmaya devam etti. Soluk solaydı, telaşlıydı, sarhoştu sanki. Parmaklarının arasında teneke levha gibi çatırdayan bu korkunç kağıt parçasını hala elinde tutuyordu. İkinci kata gelince tavan arasının kapısı önünde durdu. Kapı kapalıydı. O zaman sakinleşmek istedi. Mektubu anımsadı. Okuyup bitirmek gerekti bunu ama cesaret edemiyordu. Hem nerede, nasıl yapabilirdi bunu? Onu görürlerdi belki. Yok yok, burada diye düşündü. Burası iyi. E, sonra açıp kapıyı içeri girdi. Kiremitlerden aşağıya ağır bir sıcaklık iniyor. Bu genç kadının şakaklarını sıkarak onu boğuyordu sanki. Kapalı duran çatı penceresine kadar sürüklendi, sürgüsünü çekti, içerisine birden göz kamaştırıcı bir ışık doldurdu. Karşıda damların üzerinden kırlar, tarlalar alabildiğine uzanıp gidiyordu. Aşağıdaki köyün alanı boştu. Kaldırım taşları ışıldıyor, evlerin çatılarındaki yer yerkovanlar kımıldamadan duruyordu. Sokağın köşesindeki bir evin alt katından keskin cızırtılarla karışık bir çeşit uğultu geldi. Bine tornasında bir şeyler yapıyordu yine. Emma çatı penceresinin pervazına dayanmış, öfkeyle gülerek mektubu yeni baştan okuyordu. Dikkatini mektubun üzerinde topladıkça Düşünceleri karışık bir hal alıyordu Rudolf'u yeniden görüyor, sesini duyuyor Kollarıyla kucaklaşıyordu Yüreğinin bir koçun toz vuruşunu andıran çarpışlarıysa Göğsünün içinde birbirini kovalayarak Birbirini tutmayan aralıklarla hızlanıyordu Çevresine göz gezdirirken içinden Dünya yıkılsa da kurtulsam diyordu. Ne diye bir son vermemeliydi bu işe? Kim alıkoyuyordu ki onu? Özgürdü. Bunun üzerine ilerledi, kaldırım taşlarına bakarak kendi kendine hadi hadi diye söylendi. Aşağıdan dosdoğru yükselen ışık çizgisi bedeninin ağırlığını boşluğa doğru çekiyordu. Ona öyle geliyordu ki alanın zemini sallanarak duvarlar boyunca yükseliyor, odanın döşemesi de yalpalayan bir gemideki gibi bir ucundan eğilmeye başlıyordu. Emma ta kenarda duruyordu, asılı gibiydi. Sanki çevresinde büyük bir boşluk vardı. Gökyüzünün maviliği her yanını kaplıyor, hava boş kafasının içinde dolaşıyordu. Kendini bırakmaktan başka yapacağı şey yoktu. Diğer yandan da Torna'nın uğultusu tıpkı kendisini çağıran öfkeli bir ses gibi artsız aralıksız sürüp gidiyordu.